Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi her birimizin üzerine olsun. Amin. Bu yayını sizler gece saatlerinde izleyeceksiniz. Birkaç saat evvel ikindi vakti gibi bu kaydı alıyoruz. İnşallah sizinle paylaştırıyoruz. Hayırlar söylesin Mevlamız Celle Celaluhu. Bildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadarıyla inşallah bir yarım saat gibi sizlerle beraber bu yayını paylaşmak istedik. İlk önce ülkemizde yüzden fazla yerde devam eden ve hamdolsun çoğu 5-6 harici kontrol altına alınan orman yangınları malum hepimizin ciğerini yaktı. Sadece ormanları, efendim orada telef olan binlerce, on binlerce hayvanı değil ve en önemlisi e, vefat eden 8'de en son rakam kardeşlerimizi, efendim, vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bizler de yandık. Dolayısıyla hem itfaiye personelimiz, jandarma veya sivil kurtarma ekipleri, vatandaşlarımız can canhıraş bir şekilde gerçekten doğru bir tabir. Canlarını hiçe sayarak çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Hepsi birer kahraman. Allahü Teala onlardan razı olsun. Bu da bir efendim günahların silinmesi için bir sebeptir. İnşallah onlar da sebeplerini, ni niyetlerini alsınlar. Bu sebepten ötürü onlar da affa uğrasın diye dua ediyorum. Amin. Değerli kardeşlerim köydeyiz. Ankara, Çankırı arasında bir köydeyiz. Dolayısıyla... Burada geldiğimiz günden beri sular kesik. Suyu uzak bir yerden alıp bidonlarla eve taşımak durumundasınız eğer tankeriniz yoksa. Ve bunun sonucu olarak da tabii şehirde alışılagelmiş bir rahatlık yok. Abdest alırken bile zor, yani bugünün şartlarında zor abdest alıyorsunuz. Yemek pişirmesi affedersiniz işte helaya girdiniz vesaire. Yani bundan 50-60 sene önceki bir köy yaşantısı nasılsa bulunduğumuz yerde ve civar köylerde de aynıymiş belli sıkıntılar var. Bu kuraklıktan kaynaklanıyor elbette. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri rahmetiyle muamele buyursun. Hayırla yağmur yağdırsın hem o yangın devam eden ormanlarımıza hem de böyle susuzluk çeken köylerimize. Buraya geldiğim zaman Tabii geçen seneler böyle bir durum yoktu. Bununla karşılaştığım zaman susuzlukla bundan yıllar önce insanlar neler yaşıyormuş, neler çekmişler, hayatları nasılmış, biz hangi nimetlerin içerisindeyiz, farkına varmamışız. Onu biraz e, düşünmeye çalıştım işin doğrusu ve bize zor gibi gelse de şu anda çeşmeye açıyorsunuz hemen sıcak su bir tarafta, soğuk su bir tarafta abdestinizi alıyorsunuz havlunuz asılı bir şekilde duruyor. Efendim lavaboya gittiniz. İhtiyacınızı gördünüz. Yine elinizi yıkıyorsunuz kolay bir şekilde banyonuzu keza öyle ama bunun böyle olmadığını anladık. Ama bundan yıllar öncesinde de sırtında efendim su taşıyanlar var. Onları aklımıza getirmek lazım. Mesela çamaşır makinesi açılamıyor su olmadığı için. Ne yapıyorsunuz? Elinizde yıkamanız gerekiyor. Hasılı kelam Bundan yıllar önceki insanlar da bizden çok daha zor şartlarda yaşamışlar. İmkan olarak, teknik olarak çok çok bizden gerideler ama duyduğumuz kadarıyla büyüklerimizden bizden çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir hayat sürdüler. Bugün niye peki bizim böyle bir hayatımız yok? Bunu da böyle imkanlar, böyle vesilelerle belki aklımıza getirmeye çalışıyoruz. Biraz düşünmeye çalıştım. Hiçbir dönemde, yani tarihin tabii çok eski dönemlerini bilemiyoruz ama aklımız erdiği ve tarih okuduğumuz, öğretmenlerimizden duyduğumuz kadarıyla hiçbir dönemde belki de içinde bulunduğumuz kadar nimetlerin fazlalaştığı, birçok şeye ulaşımın kolay olduğu, her aradığımızı bulduğumuz belki de bırakın aradığımızı bulmayı aramadıklarımızı bile kolayca bulabildiğimiz önümüze sunulan nimetler içerisinde yaşıyoruz ama belki de bunun farkına varamıyoruz kardeşlerim. Öyle ki artık küçücük çocuklarımızın ekseriyetinden bahsediyorum kendilerine ait odaları var, efendim kendi özel alanları hayatları var. Onların istekleri, ihtiyaçlarını bir dediklerini iki etmemeye çalışan hepsini efendim gerçekleştirmek için uğraşan anne ve babalarımız var. Bunlar bir bakıma güzel şeyler ama ihtiyaçlar bitmiyor. Sadece çocuklar mı? Hayır. Hanım kardeşlerimizin yeni çıkan işte oturma odası takımlarından tutun da yeni kıyafetlere kadar erkeklerin cep telefonundan veya araçları varsa daha konforlu bir araç. Gündeme gelene kadar bitmiyor, ihtiyaçlarımız, isteklerimiz bitmiyor. Yani cidden öyle, hocalarımızdan da onu duymuştum, hak veriyorum. Hiçbir dönemde diyor, bu kadar kolay olmadı nimetlere ulaşmak. Bazı notlar aldım. Aynı zamanda da bir taraftan kadının da, erkeğin de, çocuğun da, hepimizin ihtiyaçlarının bitmediğini görüyoruz. Bak, imkan çoğalıyor. Ama imkan çoğaldıkça da bir şeyler yerine dolduruldukça yenileri eklenmek isteniyor. Anlatabiliyor muyum mevzu? Yani evet çok daha geniş imkanlar ama bu sefer ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mesela yemek yiyeceğiz. Akşam ne yapsak acaba? Çünkü dolabı açtığımız zaman hamdolsun buna da dua etmek lazım. Efendim çok büyük nimetler var. Ama şunu dün yapmıştık. Bunu şu zaman yemiştik. Bunu o yemiyor zaten. Bu bunu beğenmiyor. Ne yapsam acaba? Hanım kardeşim veya e, hangi yemeği yapayım diye sorduğu e, abimiz veya evlatları seçemiyorlar dahi. Böyle bir durumdayız. Bak ama nimetler çok. Mesela burada konuştuğum insanlar var. Ne yiyorsunuz? Hayatınız nasıldı dediğim zaman? Diyorlar ki yağlı bir ekmeğimiz olurdu. O zamanlar iç yağı vesaireye saklanmış Türkiye'de belli bir zamanda margarin denilen işte bir yağ çeşidi var maalesef sonra işte yufkayı onunla yağlayıp yemek yemeklerden ne vardı peki kahvaltı böyle peynir çok zor bulunuyor zeytin iyi elhamdülillah bulunuyordu onu katık yapıyorduk yemeklerden ne var bulgurdu buğdaydı işte mercimekti bir şeyler. Et ne zamandı? Senede birkaç kez. Bu sadece köylerde maddi durumu yerinde olan insanların edinebileceği şeylermiş. Şimdi bakın bizde hangi yemeği yapsak o onu beğenir mi? O onu e, sever miye gidiyoruz. Çünkü şımarmış bir vaziyetteyiz. Bugün çocuklarımız mesela ben onu yemeyeceğim bana ne bana ne dediği zaman biz anne ve babaları olarak oğlum veya kızım ama bu nimette çok yararlı. Bak o da Allah'ın yarattığı nimetlerden bir tanesi. İçinde demir var, fosfor var neyse. Bunu yememiz lazım. Ama anne baba ben yemek istemiyorum dediği zaman sen yemek istesen de istemesen de en azından bugünkü rızkımız bu. Ve bunu birkaç kaşık da olsa besmele çekip yemek zorundayız yavrum dememiz lazım. Ama biz ne yaptık? Tamam çocuğu zorlama. Ne istiyorsun evladım? Onu istiyorsun. O olmazsa bisküvi, o olmazsa... Şu, çocukluğumuza da maalesef çocuklarımıza da daha doğrusu en önemli zararı yine kendimiz verdik. Yani düşmanı dışarıda aramamızın bir sebebi yok. Yani varlık içerisinde biz yokluğu yaşıyoruz. Ve şunu sormak istiyorum. Ben bunun cevabını kendime sordum. Daha önceki insanlar bizden daha mutluydu. Peki neden? Biz neden mutsuzuz? Neden bunca imkanı göremiyoruz? Yanı başımızdaki imkanları göremiyoruz ve bizim olmayanlara odaklanıyoruz. Bunun da cevabı aslında basit, acizane. Ben birkaç not aldım, onlardan bahsedeyim. Kendi vermek istediğim cevap bu soru üzerine sesli düşünüyorum şu anda. Diyorum ki nimetler o kadar fazla ki nimeti bulmak bir yana fazlasına ne yapacağımızı şu an düşünüyoruz yemeklerimizin ne kadarını yiyoruz? Çöplerimizde acaba kullanılabilir? Hangi nimetler var? Bunun farkında değiliz. Aynı şekilde kardeşlerim imkanların büyüdüğünü görüyoruz. İmkanlar bir hayli büyüdü. Kocamanlaştı. Ama bu imkanlar içerisine sadece yemek içmek olarak bakmayın. Bir yerden bir yere gideceğiz mesela. Umre'ye giden kardeşlerimiz bilirler. Hacca gidenler bilirler. Efendim işte atlarla Kanılarla, yürüyerek ne kadar sürüyordu? Aylar süren bazı yolculuklar vardı. Şimdi uçağa atlıyoruz gidiyoruz. Ama oraya gittiğimizde bilmem kaç yıldızlı otellerde kalmamıza rağmen yemeği tuzlu görüyoruz. Veya yemek çeşitleri bize az geliyor. Yattığımız yerdeki e, havalandırma sistemi bize şöyle geliyor vesaire. Hayatımızın her alanında böyle. Giyim kuşamda böyle. Daha önce üç tane pantolonu, iki tane ceketini zor e, ayırt edebildiğimiz insanlarken şimdi neredeyse gardıropta yer yok. Nimetler çoğalıyor. Evet imkanlar büyüyor. Ama bir mutsuzluk var. Ruhlarımız daralıyor galiba. Çünkü bunalım var birçoğumuzda. Patlayacak bir e, hale gelmiş insanlar. Trafikte benzerini görüyoruz. Anne baba arasında kalan çocukları görüyoruz. Müthiş bir değişim var. Ve bu değişim internet kullanımından sonra fevkalade artmış durumda. Ve oradaki yanlış yapımlar, içerikler, paylaşımlar, özendirilen, yanlış yerlere götüren bazı diziler, fenomenler bunun içerisinde bizi daha da şükretmeyen ama içerisinde de boşluğunu hissetmiş yani manevi bir boşluğunu biliyor farkında bunu neyle doldurabileceğini bilmeyen insanlar haline geldik. Şimdi tabii sizin de e, hak vereceğinizi inanıyorum. Mesela daha önce imkanlar bugünkü gibi değildi. Ayrı odaları yoktu mesela insanların. İşte hatta bugünkü kadar bilgili değildik. Bugün 5 yaşında 6 yaşındaki bir yavrumuz. işte Google arama motorundan veya izlediği YouTube videolarından o kadar çok şey biliyor ki bazen biz onların bilgisine şaşırıyoruz. Hatta bunları nereden biliyor ben bile bilmiyordum diyoruz. Diyorum ki evet bundan yıllar önce insanlar bizim kadar bilgi sahibi değildi. Ayrıcalıkları yoktu. Her fikirlerini söylemek e, hürriyeti kendilerinde değildi. Evet, bizim gibi sofraları, buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri yoktu. Bir markete gidip de veya alışveriş merkezine, bakkala, acaba bugün ne alsam diye birbirinden renkli, desenli, çeşitli ürünleri görme imkanları yoktu. Bugün biz bunlardayız ama imkanlarımızın çoğalmasına rağmen dertlerimizin de çoğaldığını görüyoruz. Mesela hastalıklar ele alınabilir. Babamdan duyuyorum, o da babasından rahmetliden duymuş mesela. Kalp krizi dediği zaman veya kalp hastalığı dediği zaman 70-80 yaşındaki insanların yakalandığı bir hastalık. Yani onların tedavi edildiği bir hastalık. Hatta babam şöyle derdi, hastaneye gittiğimiz zaman mesela bir büyüğümüzü götürdüğümüz zaman gençler yoktu bile. Yani burası işte kalp doktoru diyelim. Şurası bilmem ne doktoru. O kadar azdı ki hani gençlerin sayısı. Şimdi 15-16 yaşında kalp damar tıkanıklığı, şu bozukluğu, bu hastalığı oluyor. Neden? Bir taraftan teknik ilerliyor, imkanlar ilerliyor dedik. Şimdi sağlıkla ilgili örneğe veriyorum. Hastalıklarımız çoğaldı. Yiyeceklerimiz çoğaldı. İçine kimyevi maddeler katıldı. GDO'lu içecekler, yiyecekler. Ardından efendim hastalıklarımız şu anda. Garip garip hastalıklar var şimdi. Yani bunların hepsini toparladığınız zaman yine başa dönüyorsunuz kardeşlerim. İçinde bulunduğumuz ne vaktin kıymetini biliyoruz ne nimetin değerini biliyoruz. Burada bulunduğum süre zarfında çok severim böyle şeyleri. Böyle Hayat hikayeleri, yaşanmış yani birinci ağızdan duyabileceğim hikayeleri duymak istedim ve duydum bu sene de hamdolsun. Onları inşallah önümüzdeki programlarda bu yaşanmış birebir gerçek olan mevzuları ibret olsun diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Lakin şu kadarını söyleyebilirim ki vaktinizi almak istemem. İnanın bizim gördüğümüz, şu anda yaşadığımız hayattan ibaret değil dünya. Farklı kapıların ardında neler yaşanıyor bilmiyoruz. Sadece burada ziyarete geldiğim bir iki senedir geldiğim köyde mesela kova hastası bir abimiz var. Nefesini zor alıyor ve bu abimizin geçimi yok yani herhangi bir daha önce emekliliği vesairesi olmadığından dolayı. Etrafındaki insanların verdikleriyle geçinmeye çalışıyor. Bir başkası çobanlık yapıyor. Onların evinin yanından geçiyoruz mesela. Çocukların halini görüyoruz. Bunlara insan üzülüyor. Bizim e, eksik gördüğümüz şeyler, bizim dert gibi gördüğümüz şeyler, Mevlana'nın da söylediği gibi, başkası için nimet olabiliyor kardeşlerim. Ama biz bunu ne zaman anlıyoruz? İş işten geçtikten sonra, elimizden alındıktan sonra anlıyoruz. Ne gibi? Sağlığımız gittiği zaman ah şöyle yapsaydım veya yanlış bir harcama yaptık, düşünmedik, hesap kitaba pek riayet etmedik. Ah o parayı şöyle değerlendirseydim diyoruz. Hayat içinde bunları söyleyecekmişiz. Evet yani o son nefeste Allahü Teala o son nefesi imanla tamamlayanlardan emaneti imanlı bir şekilde teslim edenlerden eylesin amin. O son nefeste ne diyorlar? gözünün önüne bir film şeridi gibi gidiyor. Eskiden film şeritleri olurmuş. 24 tane kare, bir tane bir, şey, bir saniyelik video haline geliyormuş. O film şeridi gibi gözünün önünden geçecek. Şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım. Demek ki bugün kafamıza taktığımız, moralimizi bozduğumuz, bu niye benim başıma geldi, niye böyle oldu dediğimiz birçok şey aslında Bundan yıllar sonra, bırakın yıllar sonrasını, birkaç sene sonra aklımıza bile gelmeyecek bir şey. O onu mu demiş? Bu bunu şöyle mi yapmış? Veya bunu niye alamamışım? Bunların hepsini unutacağız. Daha büyük dertlerimiz bizim karşımızda olacak kardeşlerim. Bugün nimetin farkında değiliz derken aynı zamanda da bazı değişikliklerimiz de var. Bundan önceki e, nesil Kızının da oğlunun da maddi başarısının, diplomasının veya forslu bir işinin olmasının öncesinde ahlaklı, dürüst, kimsenin hakkına tecavüz etmeyen, hukuka riayet eden ve vatanına, milletine sahip çıkan bayrak sevdalısı insanlar olarak yetişmesini istemişler. Ama bugün bu e, üçüncü, dördüncü planda yer alıyor. Neden? İlk ne var artık? Hangi okulu bitirdiği, o işi bitirirse ne kadar maaş alacağı var. Kızlarımızı evlendirirken de benzer şeyler var. Kız istemeye geldiği zaman damat adayımız nerede çalışıyor, ne kadar maaşı var, evi var mı, arabası var mı? Peki nasıl bir ailesi var? Dürüst mü? Namusuna düşkün mü? Şiddet olaylarında mesela e, hanımını yani senin kızını yarın öbür gün dövme ihtimali fazla mı annesine babasına nasıl davranıyormuş acaba bunlar pek bakılmıyor yani ekmeğini taştan çıkaran bir insan dürüst ikinci planda hayır Allah'ın haram saydığı veya şüphe barındıran şeyler de olsa oralarda çalışan insan olsun parası var ne oluyor sonra yuvalar bozuluyor vesaire yani kardeşler bu imkansızlıklar hayatı daha iyi anlamamıza vesile oluyor bu imkanları Allahu Teala görenlerden eylesin. Çünkü biz ne kadar bunlara sırtımızı dönersek, bunlara e, görmezlikten gelirsek o derecede başka imtihanlara tabi tutulacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu şükredersek nimeti arttıracağını buyuruyor. Bizim de şükrü daha iyi gündemimize almamız gerekiyor artık. Biliyorum. Anne baba olarak çocuklarınızın her dediğini yapmak istiyorsunuz. Çok güzel ama bu onların hayrına değil. Biliyorum nefsiniz birçok şeyi istiyor ve eksik olan komşunuzda, akrabanızda, bir başkasında olan ve sizde olmayan şeyleri istiyorsunuz. Şeytan da bunu zaten zorluyor. Ama inanın her istediğimizi gerçekleştirebileceğimiz yer dünya değil. Şeytan bize hep bu niye yok, bu niye eksik, onun şusu var, senin neyin eksik diyecektir. Zaten bu mücadelenin adı insan olabilmektir kardeşler. Bu hepimizde var. İsteğimiz bitmiyor. Ama birkaç gündür dediğim gibi buradayım. Bakıyorum ağaçlar neredeyse kurumuş halde. Ekinler yağmur bekliyor. Bir buçuk aydır neredeyse yağmur yağmamış, çok kurak. Buna bağlı olarak da insanlar içme suyunu, e, yıkanma suyunu tedarik edemiyor. Demek ki bundan yıllar önce musluklar, şu tesisatlar olmadan önce de böyle bir hayat yaşanıyormuş. E, bir şeyler ekilmediği zaman sen para kazanamıyorsun, satamıyorsun. Bunun sıkıntısı var. Bugün hanımlara bakıyorum mesela. iyi kötü bir şeyleri toparlamaya çalışıyorlar. 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş insanlar bir ekim dikim faaliyeti içerisinde suyu alıyorlar o taraftan. Traktörle bu tarafa getirmeye çalışıyorlar. Hayatlarının çoğu farklı bir şey düşünmeden çalışmakla geçiyor. O yüzden kafaya bir şey takmıyorlar. Ama şehirdeki insanlar olarak bizler nasıl olsa buradan maaşım geliyor. Oturacak iyi veya kötü neyse bir dairen var. Dolabımı açıyorum. En fakirimizin dolabında bile bugün yani şehirden bahsediyorum. En az bir ay gidecek bakliyatımız var. Hatta çöpe atıyoruz, israf ediyoruz. Allah-u Teala verdiği nimeti zeval etmeyenlerden cümlemizi eylesin ve bundan sonraki hayatımızda diğer insanların ne kadar zor şartlarda yaşadığını ve bizden önce yaşayan insanların hangi ibretlik hayatları olduğunu göremesek de Bizden daha kötüsü vardır diyebilmeyi nasip eylesin cümlemize. Amin. Hemen tekrar etmekte fayda var. Rahmet e, niyaz ediyorum Rabbimden. Orman yangınlarında hayatını kaybeden, vefat eden kardeşlerimize. O genç kardeşimiz vardı izlemişsenizdir. Allah kabul eylesin suyunu götürüyoruz işte ayran taşıyoruz itfaiyeye diyordu. Bu, ha, bu vesileyle size şu mevzuyu da anlatmak istiyorum. Bir hocamız dua edelim demişti. İşte tekbir edelim. Tekbir okuyalım demişti. Ya, işte yangına karşı. Bunu sulandıran çok seviyesiz bayağı bir medyamız var. Sosyal medyada zaten kimin ne olduğu belli değil. Kaç yaşındadır ismi, ismi cismi belli değil. Birileri bir şeyler yazıyor. Gündem diyorlar. Sana sunuyorlar. İşte bu gündemden bir tanesi de bir hocamız demiş ki ya bir e, her şey yapıldıktan sonra itfai zaten elinden geleni yapıyor çalışanlar sivil toplum kuruluşları gönüllüler elinden geleni yapıyor bu oluyorlar zehirleniyorlar e, evinde oturanlar mesela ben mesela siz ne yapabilirsiniz dua edeceğiz bu duayı e, küçümseyenler var. Cehaletinden dolayı ama İslam'la ilgili hangi kelime olsa din ile ilgili ne olursa olsun karşısında yer almaya çalışanlar var. Dolayısıyla bunu da böyle bir gırgır malzemesi olarak aldılar. Yok efendim e, yangın gördüğümüz zaman yani ateşe doğru efendim tekbir mi getirilirmiş vesaire. Kardeşim siz bilmediğiniz konularla ilgili ne olur yorum yapmayın. Dualar Allahu Teala'nın istediği, hatta emrettiği bir konudur. Doktora gidersiniz, İslam size niye doktora gidiyorsun demez, doktora gitmeni emreder. Ama doktora gittiğin zaman da doktorun sana teşhisi, tedavisi veya aldığın ilaç, hepsi Allah'ın sana bahşettiğidir. Bunu unutmayız biz Müslüman olarak. Dua... Evet savaşa giderken de kılıçların gölgesinde kazanılır, biz ne yaparız? Onu biliriz ama evvela duamızı ederiz. Ya Rabbi ne olur bize zafer nasip eyle diye. Hastalıkta böyledir, savaşta böyledir, nimette böyledir, rızık konusunda böyledir. Senin rızkını çalıştığın yerin müdürü, patronun veriyor gibi görünse de ona da ve herkese rızkı veren Allahu Teala'dan geldiğini bilir. O yüzden dua edilir. Tedbir vardır, tevekkül vardır. İlk önce Müslümanlar olarak bizler tedbirimizi alırız. Yangın var ortada, itfaiye görevini yapacak. Ben vatandaş olarak evimi terk etmem gerekiyorsa söz dinleyeceğim, gideceğim. Ama bunun dışında da ben namazlarımda beş vakit dua mı edeceğim. Dolayısıyla bu sulu muhabbetler kafanızı karıştırıyor olabilir. Allah onlara da akıl fikir nasip eylesin. İnsanlar böyle yangınlarla uğraşırken insanlar mal canın yongası derler. Her ne kadar tabii onlara yardım edilse de o stres, o şok yılların birikiminin bir anda yanması böyle olaylar yaşanırken böyle çoluk çocuk gibi ergen muhabbetleriyle yok efendim işte şu hoca dua edin demiş. İyi o zaman itfaiyenin gitmesine gerek yok. Ağaca karşı bir Dua okuyalım veya işte tekbir getirelim gibi böyle gayet sığ bir düzeyde bir şeyler yapılıyor. Bunlara hiç cevap bile vermeyin. Dua edelim. Her zaman söylediğim bir örnekle bitiriyorum inşallah bu yayını. 30 dakika geçmesini istedim sizin için. Kardeşler biz ne kadar düzgün insan olmaya çalışırsak, ne kadar ayağımız yere basarsa, ne kadar kibirden uzak durmaya çalışır, insanlara tepeden bakmamaya çalışırsak ne kadar Allah'ımızın istediği dürüst insanlara karşı sevgili saygılı bir insan olursak o kadar kardeşlerim diğer insanlar da bize özenir ama biz yalancı olursak biz, biz sözümüzde durmazsak biz insanların Allah korusun namusuna yan gözle bakarsak kaba olursak pis olursak işte o zaman insanlar bizim dediklerimizden hiçbir şey anlamazlar tam tersine ya bu nedir ya? Şunu yaptığıyla düşündüğü bir oluyor mu? Anlattığıyla, konuştuğuyla yaptığı örtüşüyor mu derler. O yüzden kardeşim hal ile tebliğ edenlerden olalım. Ne demek hal sanı? Davranışlarıyla tebliğ. Yani namazını kılıyorsun, namazını kıldığın gibi de dürüstsen, namazını kıldığın gibi sözünün eriysen, namazını kıldığın gibi beyefendi, e, şeklinde hitap ediyorsan efendim yani kırmadan incitmeden işte bunlar olursa bugün o eleştirdiğimiz vay efendim nasıl insanlar böyle cahilce konuşabiliyor dediğimiz ortamlarda olmaz. Elimizden geleni yapalım. Karınca misali İbrahim Aleyhisselam'ın o mancınıkla ateşe fırlatılmasından sonra efendim küçücük de olsa bir damlacık taşımaya çalışan karıncanın dediği gibi safımız belli olsun. Allahü Teala her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Yağmurlar yağdırsın Rabbim. Hala devam ediyor birkaç yerde. İnşallah onlarda bir an evvel söner. 30 sene, bazen 40 sene gerekiyor ağaçlar için. Şehit olanlara, vefat edenlere Allahü Teala'dan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Güzel ülkeme geçmiş olsun. İnşallah bize verdiği nimetleri hatırlamak nasip olsun diyorum. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Böyle bir bahçede en azından sizlerle yarım saatte olsa bir selamlaşma, bir merhaba diyelim istedik. Sözümüzün başında besmele ile başladık. Gelin bereket olsun. Her işimizde besmele, hamdele, salveli olsun. Hamdü senalar olsun Rabbimize her verdiğine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Salat selam getirenlerin hem dünya işleri hem de ahiret işleri hayrola. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Kalın sağlıcakla efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.